Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Merhaba sayın dinleyicilerimiz 94.9'da Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında Bahri Bayram Belen'le birlikte, Sayın İstadım'la birlikte sizlerle bir 45 dakika geçirmeyi planlıyoruz. Gündemimiz yoğun. Tabii e, birinci sırayı ister istemez af tartışmaları alıyor. Biraz ondan bahsedeceğiz ama e, belki e, zaman kalırsa Enis Berberoğlu'nun kararındaki muhalefet şerhiyle ilgili birkaç söz söylemek gerekir ama karar avukatlarına tebliğ olunduktan sonra tamamını okuduktan sonra belki de dosyayı daha ayrıntısıyla bilen bir hukukçunun katılımıyla da e, o konuyu işleyebiliriz. Ama bu arada çok önemli bir şey oldu. Ben Bahir Bey'in de izniyle af konusunun önüne öncelikle e, birkaç dakikalığına dolasa da o konuyu almak istiyorum. E, İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Azerbaycan hakkında verdiği bir 18. madde ihlalini de içeren önemli bir karar var. Bu kararın özelliği insan hakları savunucularının, sivil toplum aktivistlerinin ve muhaliflerin haksız yaygılamalar ve tutuklamalar karşısında insan hakları arpa sözleşmesi şemsiyesi altında gerçekten korunup korunamayacağına dair bir işaret vermesi İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan hakkında bir kere daha ihlal kararı verdi. Ee, Aliyev ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum Bahri Bey müsaadeniz olursa. Çünkü tabii bu konu ki, ki e, Türkiye'de önemli. özellikle o hal sürecinde e, muhalif oldukları için, insan hakları savunuculuğu yaptıkları için haksız yere e, soruşturulan, e, tutuklu yargılanan... E, Suçlu, e, gerçek olmayan e, değerlendirmelerle haksız yere gerçeğe aykırı olarak suçlanan ve cezalandırılan e, hapsedilen e, kamudan uzaklaştırılan pek çok insanı ilgilendiriyor e, 20 Eylül 2018 tarihinde e, verilen bir karar e, meslektaşlarımız e, Ben Anmolu Ramazan Demir e, çevirmişler ve bunu dün e, sosyal medyada ...bizlerle paylaştılar... ...bizim öyle haberimiz oldu... Ee, Olayını kısaca ondan bahsetmek istiyorum... ...Aliyev isimli bir avukat var... ...bu aynı zamanda bir... insan Hakları Kuruluşu'nun da derneğinde başkanı... Ee, ...bu kişinin... E, ...evinde ve ofisinde... ...yani Azerbaycan yapılıyor. Devlet Başkanı Aliyev'le... ...karıştırmıyor... ...o değil bu başka bir e, Aliyev. E, vatandaş Aliyev... ...vatandaş Aliyev... ...avukat e, ve bir dernek başkanı... ...evinde ve ofisinde aramalar yapılıyor... Aramada e, sadece e, dernekteki hukuka aykırılık iddiaları ile ilgili belgeler değil, derneğin belgeleri değil, e, avukatın e, müvekkillerine ilişkin dosyaları da aranıyor ve el koyma yapılıyor. Ve üstelik de bu avukat meşhur bir avukat, e, Strasburg'ta İnsan Hakları Mahkemesi önünde e, onlarca dosyayı e, Azerbaycan hükümetine karşı izliyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde yürüttüğü davaların da dosyalarına el konuluyor. Böyle bir özelliği var bu dosyanın. Avukat hakkındaki suçlama, güveni kötüye kullanma ve vergi kaçakçılığı, başkan olduğu dernekle ilgili yapılan hibelerin kaydedilmemesi, kendisine ve başkalarına haksız bir şekilde mal edinilmesiyle ilgili bir iddia var. Ama hiç kimse şikayetçi değil. Ee, özelliği şu, bu kişi e, aynı zamanda... Ee, ...Azerbaycan hükümetine karşı e, açıklama yapmış. Bu açıklamasının ardından bunlar başına gelmiş. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 2014 yılındaki toplantısındır. E, telefonla bağlanıyor... ...ve Azerbaycan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili açıklama yapıyor. Ondan sonra bu adli süreç başlıyor kendisi hakkında. İlginç olan şey şu aynı Türkiye'dekine benzer bir şekilde... Ee, bu kişinin e, bu açıkladığı rapordan sonra iktidar partisine yakın milletvekillerinin de içinde bulunduğu e, bir takım kişiler tarafından e, bu kişi hedef haline getiriliyor ve hain olmakla suçlanıyor. E, bu insanlara ölüm cezası uygulanmalı. Bir grup STK'nın faaliyetleri de ciddi şekilde araştırılmalı. Eğer yasa dışı bir şey yapılıyorsa da derhal bunlar kapatılmalı, liderleri cezalandırılmalı diye de medya üzerinden halka böyle bir mesaj veriliyor. Ve ardından bu avukat hakkında soruşturma başlıyor. Sözünü ettiğim gibi bu soruşturmalarda evde aramalar yapıldıktan sonra meslektaşımız tutuklanıyor, 3 ay tutuklu kalıyor. Ee, üç gün gözaltında kötü koşullarda yine tutuklu olduğu sürece de sağlığa aykırı şekilde tutulduğunu iddia ediyor. Birden fazla hak iddia, ihlali iddiası var. Diyor ki evimde ve ofisimde yapılan e, aramalar sözleşmenin sekizinci maddesiyle korunan özel yaşamın gizli hakkının ihlalidir. Meslek sırrı ihlali oldu. Diyor ki beni uyduruk e, iddialarla gerçek olmayan delile dayanmayan bir takım iddialarla suçladılar. Hakkında makul şüpheyi ortaya koyan ilgili ve yeterli gerekçe ve delil sunulmadan e, tutuklandım. Haksız yere tutuklu kaldım. Yine e, oradaki mahkemeler ve hakimlikler savcılığın tutuklama taleplerini otomatikman karara bağlıyor. Ve e, düzenli incelemelerde yine otomatikman yapılıyor. Eğer savcı tutukluğun devamını istiyorsa hakimlikler ve mahkeme hemen tutukluğun devamı veriyor. Yani yeterince tutukluluğun ee, insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin istediği e, standartlara uygun şekilde denetlenmiyor. Tutma Tabii koşulları... iç hukukunu bilmiyoruz ama yani e, madem sözleşmeci devlettir. Tabii ki. E, o zaman e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi evet. ve o sözleşmenin mahkemece yorumlanan standartlarına e, uygun olmak zorunda. zorunda evet. Yine üçüncü maddenin ihlal edildiğini söylüyor. Kötü gözaltı koşullarından dolayı. E, yine e, dernek başkanı olduğum için bunlar ...benim başıma geldi diyerek 11. maddedeki dernek kurma hakkının da ihlal edildiğini söylüyor. Bütün bunların da muhalif olmasından ve insan hakları savunucusu bir avukat olmasından dolayı başına getirildiğini söylüyor. Yani aslında 5. maddenin, 8. maddenin, 3. ve 11. maddenin ihlali yoluyla 18. maddedeki... Sözleşme ile güvence altında alınan temel hak ve özgürlüklerin sözleşmede gösterilen sınırlama nedenlerinin dışında gizlice bir amaca gütmek için başka bir amaçla ve başka bir sınırlama nedeniyle sınırlanamayacağına ilişkin kesin yasağında ihlal edildiğini söylüyor. E, mahkemede e, başvurucunun bu e, değerlendirmesine katıldı. E, üçüncü madde ve on birinci maddeden ihlal vermedi. Ama beşinci maddenin birinci fırkasının C bendi yani ilgili ve yeterli gerekçe gösterilmeden makul şüphe e, ortaya konulmadan kişinin tutuklu tutuklandığını e, kabul etti. E, yine denetimin de e, yine başvurucunun söylediği gibi otomatikman e, verilen tutuklunun devamı kararları ile Sürdürüldü. sürdürüldüğünü ve yetersiz olduğunu standartları aykırı olduğunu söyledi. Yani hem 5'in ihlalinden karar verdi hem de aramanın aşkın bir arama olduğunu, meslek sırrının ihlal edildiğini, 8. Sadece dernekle ilgili iddialar varken hakkında, kişinin ofisindeki ve evindeki bütün mesleğiyle ilgili belgelerine de el konulduğunu ve, hemen de mahkumiyet çıktığı halde hakkında, dosya bitti halde kendisine o süreçte iade edilmediğini gerekçe göstererek, 8. maddedeki sınırlama kriterlerini de ihlal edildiğini söyledi ve, bunu yaparken de, ...hem 18. maddenin ihlaline karar verdi... ...siz başka bir amaç gücüsünüz dedi... ...hem de 46. madde ile ilgili... ...yetkisini kullandı... ...46. madde çok ilginç gerçekten... ...aynı bizim anayasa 153'teki gibi... ...hatırlayınız... ...Altanlar ve Şahin evet. Alpay hakkındaki... ...karardaki gibi... O, ...anayasa mahkemesi kararlılarının... ...bağlayıcılığını tartışıyorduk... ...uymamıştı mahkemeler... İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 46. maddesi de insan hakları mahkemesi verdi, mahkemesine verdiği kararların bağlayıcılığını kabul et, etmektedir. Ve taraf devletler bunu bilerek sözleşmeyi imza atmışlardır. Eğer e, mahkemenin verdiği kararın da biliyorsunuz infazını bakanlar komitesi yürütüyor. Eğer bakanlar komitesi bu denetimini yaparken hükümetin kararın gereklerini yerine getirmeyi reddettiğini uygulamadığını fark ederse o zaman taraf devlete ihtarda bulunulması söz konusu. İşte mahkeme 46. maddenin Beşinci fıkrasına uygun olarak e, ihlal saptaması var. Bu sistematik hale geldi. Sadece bu vakalarda değil deyip diğer e, dinleyicilerimizin özellikle hukukçu meslektaşlarımızın bildiği e, Azerbaycan hakkında yakın zamanda verilen diğer hak ihlali e, içeren davaları da gösteriyor. Bu bir e, sistematik etkidir. Ve siz sivil toplumu ve insan hakları savunucuları üzerinde bu uygulamanıza dondurucu bir etki yaratıyorsunuz. İnsanlar sivil topluma ...katılamıyorlar, toplumun işleyişine katılamıyorlar. Malif olamıyorlar. Ee, e, dolayısıyla bu bir sistematik durumdur dedi ve e, 46. maddenin uygulanmasına karar verdi... ...ve hükümete bir çağrıda bulundu bu uygulamaya derhal son verin diye. Bunu niye söylüyorum? Geçen hafta biliyorsunuz siz de o davanın avukatlarından birisiniz. Dinleyicilerimizle acaba neler paylaşmak istersiniz? Avukat arkadaşlarımız mesleklerini icra ederken... E, ileri sürlen bir takım eylemlerden dolayı tutuklandılar ya da ben öyle biliyorum avukat olmakla öne çıktı bu arkadaşlarımızın tutukluluğu kamuoyunda ve ilk duruşmanın V e, e, ilk 5 e, gününde ilk bir yolun gününde mahkeme hepsinin tahliyesine karar vermişti Evet yani 17-17 sonra... avukatla ilgili açılmış e, İstanbul Ağır cezada hatta 17 20 avukatla hı hı. ilgili 17 avukat tutuklu Tutukluydu. idi ve bunların suçları da örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliğiydi iddianame tamamıyla hem bizim Yargıtay ceza dairelerinin hem de ceza genel kurulunun yerleşik anayasa mahkemesinin bireysel başvurularla hem bu ceza genel kurulu dairelerinin kararlarını da esas alarak hem de e, divanın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını esas alarak verdiği e, delilin etkin delilin hukuka uygun olmaması halinde karara esas olamayacağı hatta tutuklamalara esas olamayacağı e, değerlendirmeler çerçevesinde birçok delilin hukuka aykırı olarak elde edildiği dosyaya konulduğu ve somut olarak bu avukatlarla ilgili yapılan suçlamaların iddianamedeki suçlamaların esasen e, doğrudan mesleki faaliyetleriyle ilgili olduğu görünüyordu iddianamede e, işte bu haklarda işte işçilerin hakları iş kazalarıyla ilgili haklar örgüt üyesi yöneticisi olmak ve işte silahlı örgüt faaliyetleriyle yargılanmakta olan insanların avukatlığını yapmak o, o kişilere işte e, emniyet aşamasında yasal olan susma hakkını Hı, kullandırdıkları artık. iddiası işte efendim Somadaki işçilere sanki halkın yanında sanki mazlumların yanında görünmek için davaları takip ettiği gibi değerlendirmelerle açılmış bir dava vardı sonuçta bu avukatların sorguları yapıldı ve de mahkeme geçen hafta işte Cuma günü Oy birliğiyle. Ee, oy birliğiyle dedi ki biz durumu tartıştık söylenenleri savunmaları değerlendirdik ve burada dosya hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları işte sorgularının yapılmış olması ve e, kendilerinin avukat olup kaçma ihtimallerinin bulunmaması Olmaması, nedenleriyle e, tahliye kararı veriyoruz dedi. Fakat e, çok e, enteresan bir şekilde e, daha 12 saat geçmeden savcının itirazı üzerine e, aynı mahkeme e, 12 sanık hakkında... Verdiği tahliye kararını adeta geri almak zorunda bırakıldı ki bunun ben normal bir şey olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Hı. Tecrübelerimiz yani 43 yıllık avukat olarak tecrübelerim bunu gösteriyor. Hı. Zaten bu tahliye kararından sonra pazartesi gün bunların birçok yere e, yer sürüleceğini yere, hatta hı. haklarında soruşturma açılabileceğini e, düşünüyordum. Saniye, Onun için ben bu hakimleri kızamıyorum da kararlarını geri aldılar diye aslında bu... ...Türkiye hukuk tarihi açısından çok önemli bir şey. Ama şimdi bu... ...madem bana bunu sordunuz... E, ...şimdi... ...bu avukatların ofisleri de... Evet ben de avukat, alamaya biraz... E, ...yani avukatların evet. ofisleri de... ...kapıları kırılarak... ...işte bilmem kaç tane çelik kapı var... ...kırdık girdik diye kamuya... ...açıklama yapılarak gibi öyle şeyler yok... ...ve müvekkillerinin de... ...dosyalarına el konularak... Hı hı. E, ...ki bu... ...yani... Bir avukatın ofisinde, evinde arama yapılması hakim kararına bağlı. Ama dosyalarıyla inceleme ayrıca bir hakim kararına bağlı. Bizim usul yasamızda 230. madde. Bütün bunlar dikkate alınmadan. Hatta daha sonra yakalama kararları <gülüyor> için başka avukatların evine gidildiğinde yine kapılar kırılaraktan içeri girildi. Şimdi bunlar aslında avukatların ee, özellikle devlete karşı suçlar e, konusunda e, yaptıkları e, savunma faaliyeti, avukatlık faaliyetinde devletin e, adeta bunlara bir gözdağı niteliğinde. Evet. Yani devlete karşı suçlarda bu işleri yapmayın dercesine bir evet. uygulama bu. Oysa bu devletin hukuki ve e, adil ve demokratik kimliğine gölge düşüren. Devleti e, e, kamuoyu önünde dünyanın gözü önünde saygınlığına... hakikaten saygınlığına zarar veren uygulamalar yani avukatlarla ilgili eğer yasalar anayasal uluslararası sözleşmelerle bir takım güvenceler getirilmişse bunları uymak zorundasınız. Çünkü hakimlere de avukatlara da savcılara da getirilen bir takım dokunulmazlıklar onların soruşturmalarıyla ilgili ile ilgili getirilen bir takım e, muhakeme süzgeçleri elekleri aslında onlara verilen bir imtiyaz değil onların temsil ettiği hakkın güvencelenmesini sağlayan düzenlemeler ve bu düzenlemeler e, sonuçta adalet dediğimiz ereğin. ...idealin... ...yaşama geçmesi konusunda... E, ...önemli mekanizmalar... E, ...bu... ...yani Aliyev kararı... ...Türkiye'deki bu uygulamalar... ...geçen gün mesela... ...bu, bu uygulamalardan dolayı... ...işte geçen gün Eskişehir'de... ...bir avukatın evet. bürosunun önüne basıyor... ...işte burada yaşayamazsın falan diye... ...yani... Devlet polisiyle de veya paylaşıyor. güvenlik güçleriyle polise, avukata karşı esirlen bu terörden cesaret alan sıradan vatandaş da yani onları tehdit etmeye başladı. Aslında bu tehdit doğrudan yargılama faaliyetine, doğrudan adalet faaliyetine ilişkindir. Bu avukatların içinde suç işleyenler olabilir, suç işlemiş olanlar olabilir, suçlu olabilirler ama bütün bunlar bu usul ve hukuk kuralları çiğnenebilir. Ve onlara adeta gözdağı verilerek yapılmamalıdır şimdi Aliyev kararında da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, davalara giriyor ve bu avukatın faaliyetlerinin devlete karşı olduğu iddiasıyla suçlamalar yönetiliyor e, zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davalarda bireyin bireylerin Haklarının güvencelenmesi için zaten devlet aleyhine açılıyor bunu devlet kabul etmiş benim aleyhime burada dava açabilirsin diye kabul etmiş bunu bir düşmanlık olarak görmek avukatın faaliyetini bir düşmanlık olarak görmek e, kabul edilebilir bir şey değil. Yani acaba avukatlar yok edilmek, susturulmak, sindirilmek mi isteniyor? Ee, böyle bir e, bu coğrafyada yani Türkiye olsun Bulgaristan'da da vardır. İşte Azerbaycan'da da vardır. Ermenistan'da da vardır. Suriye, Irak'ta e, avukatlara yapılan baskı ve tehditlerin hepsini görüyoruz. Böyle bir... ...böyle bir e, atmosfer var bunların evet. e, iyi bir şey olmadığını söyle... Türk evet. devletinde devlet verdiği sözü tutmak zorunda. Anayasayla güvence altına alınan haklar var. 14. madde Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamayacağı yasağını geçiriyor ve ikinci fıkrası devlete de kişiler kadar devlete de e, aynı yükümlülüğü yüklüyor. Devlet Anayasa ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesini ya da anayasada belirlenenler dışında daha fazla sınırlanmasını önlemek zorunda. Burada e, farklı pozitif davranamaz. ve aktif bir Tabii, e, negatif ve negatifin yanında pozitif hükümlülükleri de var. İkisi bir arada. Şimdi bu e, avukat ofisindeki arama ile ilgili e, Aliyev kararı gerçekten önemli e, ve Aliyev kararının bir özelliği de var. Çeviriyi yapan arkadaşlarımız o hususu özellikle dikkat etmişler. Sağ olsunlar. ...bugüne kadar hep bir hakkın ihlalinden dolayı 18. maddenin ihlaline... Gidiliyordu. Yani 5. Evet. maddedeki kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal olmuştur. Aslında tutuklama koşulları yoktu. Siz onu muhalif olduğu için siyaset yapamasın Siyasi diye taciz. E, taciz ediyorsunuz. O amaçla e, hakkınızı kötüye kullanıyorsunuz diyerek 18. madde ihlali veriliyordu Burada 5'in yanında ilk kez 8. maddedeki özel yaşamın gizliliği hakkının da e, haksız bir şekilde sınırlandığı ee, ve bu yolda 18. maddenin ayrıca ihlal edildiği kabul edilmiş e, belirlenmiş bu çok önemli hepimizin bildiği gibi e, 8. madde sağlığın ahlakın başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması suç işlenmesinin önlenmesi ulusal güvenlik kamu güvenliği ülkenin ekonomik rafahının e, düzeninin korunması gibi bir takım böyle genel e, içi, içi her olayda ayrıca somut olarak değerlendirilmesi gereken nedenlere bağlı olarak sınırlanabiliyor e, bunu özellikle bu olayda değerlendirmiş insan hakları mahkemesi ve şunu söylemiş avukatlık me mesleği mensuplarına yönelik olarak zulüm ve taciz vakalarının durduğu bu zamanlarda demiş avukat mülklerinin aranmasında özellikle gereken sıkı inceleme ve dikkat yükümlülüğü bizde gerçekten zulüm ve taciz durdu mu Türkiye bakımının ayrı bir tartışma. Ama avukat nüklein nasıl aranacağı ile ilgili e, kuralını bir daha kabul etmiş avukat arkadaşlarımızın bu kararı mutlaka okumasını öneriyorum. Dar yorumlama kuralını yeniden gündemi getirmiş ve bizde biliyorsunuz arama talepleri neyin aranacağı belirtilmeden suç unsuru aransın denilerek e, ileri sürülür. Suç ceza hakimlikleri de suç delili bulunsun diye genel geçer kararlar verir. Yani neyin, oysa oysa e, soruşturmanın aranacağı... konusu olan suçla ilgili suç delil. Değil Yani abi. nasıl bir kanlı kemer mi arıyor? E, i̇p mi arıyor? Uyuşturucu taş mı madde, arıyor? Uyuşturucu mu arıyor? Silah mı arıyor? Evet. Pek çok vakada bunlar muğlak olarak e, belirtilmiş. İşte bu olayda da buna e, önem veriyor ve şunu söylüyor. Yaptığı saptan bu kişi muhaliftir. İnsan hakları savuncusudur. Sen onu cezalandırmak ve susturmak amacıyla e, hakkında e, suçlama yaparak etkisiz hale getirmişsin diyor ve şunu söylüyor yine e, asıl sözleşmeyle korunan diğer haklarla ilgili ihlal vermesen bile ben 18. maddeden ihlal veririm. Bu otonom bir haktır diyor. Bu çok önemli e, ve e, daha ayrıntısı var ama zamanımız yok galiba evet. değil mi? Diğer konulara da Geçmemiz lazım ama e, insan hakları savuncusu olmasının özel e, bir önem arz ettiğini e, başvurucunun e, kabul etmiş insan hakları savuncularının korunması gerektiği bu zamanlarda bir kere daha gündeme e, geçiyor. E, öne geçiyor. Yine makul şüphenin varlığı yokluğu tartışmasının hukukçular tarafından ne kadar büyük bir özenle yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapan meslek sırrının ile ilgili çok e, değerli bir karar. Şu an yürürlükte olan, e, devam eden e, derdest olan davalarda avukat arkadaşlarımızın bu kararı büyük bir dikkatle ve ayrıntısıyla öykü e, celebelerine ee, ve kendi olaylarına uyarlamalarını öneriyorum. Bu çünkü, önemliydi. Çünkü, yani bizim biliyorsunuz avukatlık yasasının 76 ve 95 evet. e, şey 21, Taksim 21. maddelerinde e, baroların, avukatların e, hukukun üstünlüğünü, insan haklarının korunup, geliştirilmesini ve sadece bu da yetmiyor. Etkinleştirilmesini sağlamak için çaba sarf etme e, görevi veriyor avukatlara. Dolayısıyla avukatlar hakları sadece halkın hak arama özgürlüğünün yine bizim, bizim anayasamızdaki gibi özgürlüğünün veya avukatlık yasasının birinci maddesindeki gibi yargının kurucu unsuru olan bağımsız e, savunmayı bağımsız ve e, serbestçe temsil görevini değil, insan haklarının Hayata geçmesi konusunda özel görevli durumda bir anlamda avukatlar insan hakları savunucusu zaten yasadan dolayı ve niteliklerinden dolayı bu bakımdan bu kararın önemli olduğunu ee, önemli ve e, bir modelin e, saptanması bakımından da değere sahip. O hal öncesi ve o hal sonrası ve o halin e, bitmesinden sonra 3 yıl daha uzatılması ile ilgili kapsamdaki suçlar bakımından arkadaşlarımızın bireysel başvurularını çok özenerek bezinerek bilgiyle donatarak e, gerçekleştirmeleri gerekiyor. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi e, şunu saptamış bu olayda bu, bu olaya özgü bir ihlal değildir. Sistematik bir uygulamadır. Sorunlu bir model üretmişsiniz. Onu uyguluyorsunuz. Müferit vakalarda e, müferit bir vaka değildir. Diğer vakalarda da işte Mamadli vakası, Rasat Hasanov vakası, e, Mamado, Rasul Jafar e, davalarına ki, da. Ki 18. E, maddi ihlaldi yine Azerbaycan hakkında tabii verilen, verilen kararlar var. En son Gürdistan hakkında verilmişti. Dolayısıyla hakkın kötüye kullanılması yasağı ile misilleme amaçlı aşılan soruşturmalarla ve muhalifleri ezmek için aşılan e, soruşturmalarda elimizde çok önemli yeni bir karar oldu. Arkadaşlarımızın dikkatlerine Evet sınalım. Şimdi e, bu geniş bir konu af konusunu geçeceğiz. Birkaç kez de konuştuk ama yine şimdi artık somut bir teklif var. Bu konuya başlamadan isterseniz bir ara müzik verelim. arası verelim. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Aynı oranımla e, Azerbaycan aleyhine verilen e, Aliyev kararını değerlendirdik. Aynı oranımla çok ayrıntılı bir şekilde e, incelemişler ve buradaki e, avukatlarla ilgili önemli... E, ...paragrafları da... ...işaret ettiler ve avukat arkadaşlarımızın... ...hem mesleklerini icra ederken... ...hem de e, genel olarak... ...bir insan hakları savunucusu... E, ...olarak... E, ...bu karara... E, ...tekrar tekrar bakmalarını... ...işaret etti, ben de katılıyorum, çok önemli... ...karar, şimdi evet, daha evvel de ...programlarımızda sözünü ettiğimiz... ...af, yani... Evet. af e, bizim ülkemizde e, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri defalarca evet. özel aflar genel aflar işte vergi evet. afları e, idari aflar şeklinde aflar var. E, bu afların e, doğru mu yanlış ol, mı olduğu konusunda akademisyenler, uygulamayıcılar konusunda hem ülkemizdeki hem dünyada tartışmalar var. Evet. Ama e, yeni bir af eşiğine geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu seçimlerden evvel yine MHP Genel Başkanı tarafından telaffuz edilmişti. Evet. Şimdi yine Milliyetçi Hareket Partisi tarafından e, sunulan, meclise sunulan bir e, af e, kanun teklifi var. Evet. E, evet. Ve ciddi e, tartışma var. Dün Sadi Durmaz'la Öztaseki e, AKP'li toplandılar. Sadi Durmaz resmi bir görüşmede de e, Hayati yazıcıysa hayır resmi değil, yoklama niteliğinde bir ön görüşme niteliğinde diyor bu ittifak görüşmeleri ittifak değildir işbirliği denebilir deniyor ve bir recep tayyip erdoğan dönsün ülkeye ondan sonra yanıt veririz deniyor çünkü ittifakın devam edip etmemesi sanırım bu afla ilgili pazarlığın içeri afın içeriğinin kapsamının nasıl belirleneceğinin yani sonu, af, af olacağı sonu konusunda iki parti de <gülüyor> iki parti de yaklaşık bir şey yaklaşım var ama içeriği konusunda yani, ittifak Yazıcı diyor ki e, ya, ittifak içinde bulunduğumuz bir partinin e, genel başkanı bunu gündeme getirmiş artık e, dikkate almamazlık edemeyiz e, diyor siyasi terbiye gereği bile almak zorunda yazıyor ama ondan sonra da biz affa karşıyız e, deniyor. Yine destici kendilerini destekliyor uzun zamandan beri şahsi suça af olmaz biz işte e, terörle ilgili cinsel suçlarla ilgili e, idamın geri gelmesini istiyoruz diye idamı gündeme getiriyor. İdamla affın birlikte tartıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir de yerel seçim e, pazarlıklarına konu. Temel Koramoğluoğlu zaten başından beri. Devlete karşı olanlar dışında e, af olamaz diyordu. CHP'de işte biri yolsuzluğu öteki ise çetecilerin önünü açmak istiyor diyor. Ve yine işte dediğiniz gibi e, arada konuştuğumuz gibi şimdi onları dinleyicilerimizle de e, paylaşmaya başlayalım. Çoğunluk meselesi e, meclis bunu e, ne kadar çoğunlukla yapabilir. Evet. Daha önceki toplantılar e, e, programlarımızda zaten af konusunda konuştuk. Genel af uygulamaları insan hakları ihlallerini gerçekleştirenlerle hesaplaşmaya bir cezasızlık kazandırmak. Özelliğine sahip ve ancak savaşların arkasından düzen değişikliklerin arkasından toplumsal bir uzlaşıya Hizmet etmek, e, yüzleştirmeyi, yüzleşmeyi sağlamak için ortaya getirilen şeyler ve cezasızlık getirdiği için de çok tartışılıyor ve böyle bir yüzleşmeye, yeniden bir toplumsal düzen kurmaya, barışa yönelik bir çalışma yoksa da bunun kötüye kullanıldığı söyleniyor. Biraz sonra gerekçeden bahsedeceğiz. de bu sistem değişikliğinin, başkanlık sistemine, rejimine geçişin aslında bu aklında dayanaklarından biri olduğunu söylüyor bu ee, eleştirileri de dikkate alarak ee, ama acaba genel af mı özel af mı diye tartışırsak daha önce de dinleyicilerimizi tartışmıştık ee, genel af ile hem suç hem ceza ortadan kalkıyor fiilin suç olma niteliği kaldırılıyor ve bütün sonuçları itibariyle ceza ortadan kalkıyor 65. maddenin birinci fıkrası Türk ceza kanunda bunu açıkça düzenlemiş özel hafta ise sadece ceza ortadan kalkıyor veya yani, cezanın miktarı azalıyor. Yani kişinin ya infaz kurumundan çıkarılması sağlanıyor ya dediğiniz gibi ceza miktarı azaltılıyor ya da ceza hapis cezasından adli alip para alip. cezasına çevriliyor. Ama feri sonuçları dediğimiz hukukçular olarak yani yoksulluk ıı, getiren yan etkileri Kamu ve adli sicil gibi, kayıt, gibi devam ediyor. Devam Şimdi bu bilgiler ışığında acaba genel af mı özel ak mı diye bugün MHP'nin gündeme getirdiği teklife baktığımızda... ...bunun bir özel haf olarak kabul yani, edilebileceğini... ...Türk Cıza Kanunu 65. İkinci. Maddesinin 2. Evet. Kırası'ndaki... ...özel haf olabilir. Çünkü genel hafta kamu davası düşüyor. Burada biraz sonra dinleyicilerimize paylaşacağız. Bu teklifte dava düşer... ...bütün sonuçları ortadan kalkar denmiyor. Bir cezada indirim, bir koşullu salıverme gündeme getiriliyor. Tamamıyla aslında koşullu salıverme ama Türkiye'de evet. çıkarılan bir af diye bilinen yasaların çoğunda da... Neredeyse tamamı erteleme. ...erteleme, indirim evet. e, niteliğinde aflar yani. Şimdi anayasa ne diyor? Ona e, hatırlamak gerek, ona bakmak gerekirse 87. madde meclisin bu konudaki yetkisini düzenlemiş. Üye tam sayısının 5'te 3'ü ile af çıkarılabilir. Evet. E, 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın yetkisini düzenliyor. Sürekli hastalık, sakatlık, kocama nedenleriyle Kişilerin cezalarının hafifletilmesi ya da kaldırılması yetkisini Yani o çok vermiş. sınırlı bir şey. Evet. Hallerde özel hallerde Yaşlıdır. işte mesela ee, çok yaşlı. yakın bir ağır hastalık seyri gibi hallerde getirilen istisnayan arada i̇stisnayanın. kullandıkları yetkiler. Şimdi bunlar e, konumuzun dışında çok belli ki genel bir laf söz konusu değil. Benim Zaten özel, baktığımızda pek çok suçunda. da cumhurbaşkanlığının yetkisinde olan özel laftan da değil. Ondan o yani, da değil. Yani meclisin. Ama, bir yasa değişimi ile bazı insanların cezasında indirim yapması isteniyor ama burada çoğunluk tartışması var çünkü eğer bu bir infaz yasasındaki koşullu salı ve bazı suçlar bakımından koşullu salı vermenin hesabının değiştirilmesine ilişkin bir düzenleme ise o zaman meclis 3'te 1 çoğunlukla salt çoğunlukla bunu yasa olarak çıkarabilecek ama öyle değil de anayasa 87. madde uyarınca bir özel e, af olarak değerlendirilecekse e, o zaman e, meclisin 5'te 3'ü olan 365 milletvekili 360 özür dilerim, milletvekili sayısına ulaşmak lazım bildiğim kadarıyla AKP'de MHP'de henüz buna değil mi e, sahip değiller evet e, dolayısıyla e, bu tartışma sürüyor şimdi e, biliyorsunuz o halde 61 671 sayılı KHK ile e, infaz yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı ee, 1 Haziran 2016'ya kadar işlenen bazı suçlar bakımından e, bu süreler e, değiştirildi. Edelim, yarı yarıya. Yarı. Ve pek çok kişi dışarıya çıktı. Şimdi ona benzer bir şey yapmak isteniyor belki ama o hal süreciydi, o hal psikolojisi altında Anayasa Mahkemesinin denetiminin dışında kalmış bir KHK idi. Bugün artık e, o hal söz konusu değil. E, dolayısıyla artık e, Anayasa 87. maddenin uygulanması gerekiyor ve ...bazı suçlara... ...genel anlamda bir... ...indirim getirdiği için özel af gibi... ...değerlendirilmesi ağırlık kazanıyor... ...anladığım kadarıyla... E, yani bu konuşanlar... tartışmasız... ...özel af niteliğinde çünkü... E, ...yani bir tek... ...suç ve bir tek kişi için... ...bile genel af çıkarılabilir... Hı hı. O cezanın miktarı ve bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını sağlar. Yani soruşturma, savcılık ve polis elindeyse diyelim. E, ...izleyicilerimizin... ...anlayacağı şekilde... ...bir soruşturma yürütülüyorsa... ...bu soruşturma ortadan kalkar... İşte yargılama varsa... ...ki bu yerel mahkemelerde olabilir... ...Asya ceza, ağır cezada... ...olabilir... ...veya istinaf mahkemesi aşamasında olabilir... ...veya temiz mahkemesi aşamasında olabilir... ...bu aşamalarda... ...bu e, kovuşturmalar... E, ...ortadan kalkar... ...veya cezası verilmiş, kesinleşmiş... ...hükmü infaz edilenler olabilir... Ama bizim Türkiye'deki işte 2004 ve 2005'te yürürlüğe giren <gülüyor> e, Türk Ceza Kanunu değişikliklerine dikkate aldığımızda... ...infaz edilen e, mesela e, cezalara baktığımızda... ...2004 öncesi ceza kanunları 765 sayılı kanuna göre verilmiş hükümler olabilir. 2005'te yürürlüğe girdikten sonra... E, iki, ...5237 sayılı yasaya göre e, mahkumiyet karar verilmiş ve infaz edilme aşamasında olanlar olabilir. Bütün bunlarla ilgili... Ee, ...sonuçlar... E, ...ortadan kalkar... ...yani genel hafta... ...şimdi burada e, özel haftada da... E, ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin... ...verdiği kanun teklifinde de... E, ...özel haf niteliğinde... ...ve belli suçlara... ...ilişkin... E, ...ve bu suçların... E, ...askari... E, ...sınırı üzerinden... ...beş yıllık indirimler... ...öngörülüyor... Ve buna ilişkinde işte bazı küçük teknik eklemeler yapılmış. Ee, hem 765 sayılı yasadaki hem de 5237 sayılı yasadaki suçlarla ilgili hükümler konusunda da bu beş yılla ilgili indirim uygulama biçimleri var. Ee, bir de e, izleyicilerimiz belki merak edebilir, e, izleyenler de vardır ama bu e, artık e, şeyin, affın ilk teraffuz edildiği tarih olan... 19 Mayıs 1980 tarihi dahil olmak üzere bu tarih ve ondan önceki tarihlerdeki 2018 Pado 2018 <gülüyor> 2019 80 dediniz <gülüyor> 80'e takılı. Takılı kaldı Şimdi doğru. tabii Raşdan Necevic 23 evet, insan evet, olur evet. da yani e, bu 19 Mayıs olmaz mı yine Atatürk'ün e, tarihsel e, evet. önemi Samsun'a çıkış tarihi <gülüyor> gündeme olarak gündeme getirilerek bir e, böyle, bir de o tarihte e, işte seçimden evet. evvel bu tarihlerde de e, evet. e, aftan söz edildi ya. Evet. Onun için evet. e, yani 19 Mayıs 2018 tarihi işlenen o gün işlenen suçlar dahil Her olmak üzere ondan iyi. evvelki e, suçlar açısından soruşturma, kovuşturma ve kesinleşip de infaz edilenler hakkında ne diyor? ikinci maddesi diyor ki kanun kapsamındaki suçlardan dolayı, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı diyor çünkü daha sonraki maddelerinde... Ee, hangi suçların kanun kapsamında kaldığı yazılmış. Yani Hı. tamamıyla devlete karşı suçlar var. Evet insanlığa karşı suçlar, işkence suçları gibi e, Onlar kapsam, dışında, kapsam dışında bırakılıyor. Yani bu genel e, uygulaması olsa da bunların kapsam dışında tutulmasını zaten savunmamız gerekiyor. E, bu, bunlarla ilgili diyor kanun kapsamındaki suçlardan dolayı Hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmen olan cezaların toplamından yani 24 yıla mesela mahkum, mahkum mesela. edilmiş ise bundan tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir indirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salı verilir diyor. Yani evet. 20 25 Hı -hı. yıl ceza verdiyse buradan 5 yıl inecek. 5 yılın infazı hesaplanacak. Hı -hı. Artık o söylediğin hatta burada e, Ağustos kaçtış e, infazın miktarını 1 ikiye indiren yani bir adi suçlarda 2016. 1 e, te Haziran Temmuz bir, temmuz, bir, bir temiz, temmuz mu Ağustos? Temmuz Temmuz. ...671 salı KHK'yı söylüyorsunuz. Evet. evet. Ee, ben niye Ağustos hatırlıyorum onu? Olabilir fark etmez. yani Sonuç olarak evet. zaten yakın zamanda... Evet. E, ...infaz yasası yönetmeliğinde yapılan... ...bir değişiklikle ciddi indirimler... ...yapıldı. Evet yani orada... ...infaz e, verilen cezanın... ...3'te ikisi yerine adi suçlarda... ...yarıya indirildi. Yarıya indirilince de... E, e, ...çok erken tahliye... ...imkanları doğdu. Burada... E, verilen cezadan beş yıl indirilecek. Ondan sonra adi suçlarda infaz rejimi hükümleri uygulanacak. E, siyasi devleti karşı suçlarda da yine farklı infaz rejimi uygulanacak. Kapsamda kalırlarsa tabii yani. Tabii o tabii tabii. Kaplan, doğru, kapsamda değil. Kapsam dışı onlar evet. şimdi. E, ve e, hükümlü olanlar açısından... Ee, ...bu beş yıl indirildikten sonra... E, Gerir, ...infazı şey, gerekenler ...kalmadı diyor. diyor... ...hemen salı verilir diyor cezaevinden e, diyor... ...kimler acaba somut olarak bundan yararlanacak diye... ...tabii ki bir değerlendirme yapmak gerekiyor... ...ama zaten birinci maddesinden... ...çok açıkça bunun ne olduğu ortada... ...tabi oldukları infaz hükümlerine göre... ...çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden... ...şartlı indirim yapılması... ...şart ne... Bırakıldıktan sonra belli bir süre bir hakkın tahliye süresine kadar uslu durmak evet. ve infazı gereken ceza yoksa da hükümlü ya da tutuklu olsun fark edilmez insanlar salı verilecek Yani hükümlüleri aslında hedefleyen bir şey gibi. Peki gerekçelerine biraz bakalım. Sonra bir de bir da de, de şeyi söyleyelim siz mi? Siz önce kapsamında neler var Şimdi neler yok? Şimdi hükümlü olanlar için durum bu. 5 evet. yıl verilen cezadan 5 yıl indirilecek. ...kalan miktar üzerinden... ...infaz... ...ama çekilmesi yükün. gereken cezadan diyor... Bir ...yani toplam cezadan değil... ...cezaların toplamından... ...tabi oldukları infaz hükümlerine göre... ...çekilmesi gereken cezayı önce hesap evet, edeceğiz... Doğru, ...yani dörtte üç mü, üçte iki mi... ...önce doğru. onu... ...mesela doğru, doğru. 24 yıl örneğini doğru. verdiyseniz... ...16 yıl diyelim yatması gerekecek... 1600 yıl üzerinden bir kereye mahsus olmak üzere... Ama yıldır. yine o infaz hükümlerine göre... Evet. ...daha belki tarihte tabii, işlenmiş tabii, ise... ...yirmi 24 yıldan 12 yıl olacak. Onların hepsi bu, hesap edilecek herhalde. Evet, bu 12'den 5 yıl düşülerekten. Ya bir şey yani... ...inanılmaz bir e, belirsizlik var burada. Her kişi için... Ama... Her suç tarihine göre, her suç tipine göre ayrı ayrı birinin hesap yapmak gerekecek. Yalnız, Gerçekten yalnız herkes için çok farklı. yanlış anlatımı düzelttiğiniz zaman da Aynur Hanım. Hı. Çünkü diyor ki tabi oldukları infaz hükümlerine göre evet, çekilmesi, çekilmesi gereken, gereken cezadan. cezadan diyor. Bir defaya evet. mahsus yani evet. verilen cezadan değil, değil hükmolunan cezadan tabi. değil. İnfaz zorlanıyor. Evet, Üçte evet. ikiye göre mi, kaça göre ise orana göre ne, neyi çekmesi gerekecek ona bakacak. Ondan beş yıl indirecek ama bu arada bu çekmesi gereken cezadan. Az önce sizin de söylediğiniz gibi araya giren yönetmelik değişiklikleriyle sürekli zaten indirildiği için yani onların üzerine bir, bir beş yıl yani gerçekten her kişinin durumuna göre avukatların ve infaz savcılarının ayrı ayrı araştırması çalışma yapmasını gerektiriyor. Yani getiriyor. bu, Bakalım kimler bu infaz, re göreceğiz. infaz rejimi ile. Evet. 19 Mayıs 2018 tarihine kadar olan aralıkta işlenen suçlar açısından artık infaz kanundaki normal infaz hükümleri uygulanacak. Yani adi suçlar için... ...3'te 2 diğerler için... ...4'te, 4'te 3... Için. ...ama de zaten onlar için bir... söz vardı. konusu değil... ...hayır burada Hayır. 4'te 3'ler için bir... ...şey söz konusu değil ama şey tabi ...ama onu da şöyle tartışmak gerekiyor... ...biraz sonra kapsama geldiğimizde konuşalım... ...şimdi diyor ki terörle mücadele kanunu... ...kapsamındaki suçlar... ...hariştir i̇şte diyor... ...işte onun için diyor ...ama propaganda suçu mesela... ...terörle mücadele kanununda düzenlenmiş... ...ama terör suçu değil... E, evet. ...dolayısıyla oralarda ne olacak... ...asıl onları konuşmak lazım... ...zaten... AKP'nin de çok sistematik bir şekilde ağız birliği etmişçesine biz devletiz sadece devlete karşı olanları e, affedebiliriz. Bireylere karşı işlenen suçlarda mağdurların iradesine bakmak lazım. Bizim öyle bir yetkimiz yok diyor ama bunu şimdi diyor. Bugüne kadar AKP iktidarları da e, aslında, kişilerin mağdurların aslında, rızasına bakmaksızın bu tür afları ya da şartlar erteleneleri yaptı. Aslında Tayyip Erdoğan da daha evvelki dönemlerde ben hatırlıyorum dedi ki başbakanlığı döneminde sanıyorum yani siz hı hı. kimin adına kimi affediyorsunuz hı hı. Evet, dedi, hatırlıyorum. yani adamı öldürmüşsün sen şimdi onun kardeşi var anası evet. var babası var kocası var karısı var sen hı hı. onların yerine affediyorsun Böyle bir şey olmaz. Yani adi suçlarda adamın malını çalmışsın. Bunu söyledi bu, ama AKP bu... iktidarları bu taraftan infaz indirimlerini hep yaptılar. işte en evet. son e, 671 sayılı KK ile de yaptı ama evet. ya sonuç olarak burada sanki 671 pazarlık... sayılı kanun hükmünde kararnamenin amacı belki işte e, bu 15 Temmuz sonrası hal... olan evet. e, tutuklamalarda cezaevlerini boşaltmak. Olsun, cezaevlerini boşaltsın. boşaltmak için. Bir de o hal sürecinin halk tarafından daha kolay benimselmesi Sağlaması Tabii gibi bir bu, yanı bu da amaçla böyle e, yasal veya kanun hükmünde kararnameler düzenlenir mi? Yani bu bunlar yargının etkinliğini, ceza kanunlarının caydırıcılığını Tabii. ne hale getirir? Bunlar tartışılması gereken diğer konular. Tabii. Bir de şimdi diyor ki... Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumu varsa. deminki ki kesinleşmiş. Evet. Bunu diyor ki istinaf ve temiz kanununda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesince hükmü olan cezaların toplam süresi... ...koğuşturma evresinde iddianame ya da görevsizlik kararında... ...ki öyle bir şey iddianami düzenlenmeden... ...görefsizlik karar vermiş olabilir... ...sanığın işlediği iddia olunan... ...suç ve suçlara ilişkin... ...sevk maddelerindeki cezanın... ...alt sınırı, hani Niye bir yıldan beş yıla. ödüyor ya... Ve ...kötü niyetle yapılmışsa... Evet, yani o da, o da tartışma yani, konusu. Yani onlar insanlar belki... İnsanlar ifade özgürlüğünü kullanıyor. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı tutuklanıyorlar. Bakın işte bugün e, Meral Deniş Beşiktaş'ın e, paylaştığı bir şey. E, HDP'li bir kişi e, 7.14 mi olacak demiş e, dolarla ilgili tutuklandı. Evet. Yani sadece bir e, değerlendirme ya da işte Rize'deki ağaç devrildi, e, kesildi haberini yapan kişi... İfadeye çağrıldı. Evet. Ee, yine e, benzer şekilde intihar eden çocuğuna pantolon alamadı diye intihar ettiği kamuoyuna bir haberle sunulan kişiyi, kişinin haberini yapan kişi gözaltına alındı. Adli kontrolle yani bırakıldı. Yani neredeyse tutuklanma. Yani Dolayısıyla dijital e, ortamın denetlenmesiyle ilgili Ritük'ün yönetmelik çalışması var biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, sosyal medya paylaşımları basın ve medya üzerinde bu kadar sistematik bir baskı varken. Yani adalet e, ve savcılık polis bu işlerle mi uğraşmalı? Evet hukuki vasıflandırmalar bilerek aynı Aliye kararında olduğu gibi kötü niyetli olarak e, kamu otoriteleri tarafından e, hakkın kötü kullanılmasıyla yapılırken sadece iddianamedeki sevk maddesi tabii baş, ne yapsınlar yani bir yerden hatayı düzeltmek mi istiyorlar o da ayrı bir tartışma ama iddianame ve görevsizlik kararındaki <gülüyor> ...sevk maddesinin yazılması e bu, gerçeğin neresindedir acaba ne kadar ilgili bu bu gerçeklik? bence sonra Dağrı tartışılabilir tartışılabilir, tartışılabilir. sonunda yine bu kovuşturma evresi dedi yani dava açılıp iddianame düzenlenip hı hı. dava iddianame kabul edildikten sonraki evre e, bir de soruşturma evresi yani savcılık aşamasında atılı suç şüphenin üzerine atılı gibi. suç yine bu aynı konu biraz evvel söylediğiniz. Savcının yaptığı oluyor. vasıflandırma ne kadar doğru acaba? Gerçekten? Bunların alt sınırı dikkate alınır diyor. Ve tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi içerisinden bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilir diyor. Bir de cezaların alt sınırı lafıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 61. maddesindeki ölçütler... Esas alınarak ve 61. maddenin 5. fıkrası uyarınca teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur diyor. Benim buradan anladığım şey 61. madde yani her suç açısından ve o dosyadaki suçlu açısından... O suçluya ilişkin cezanın bireyselleştirilmesi yöntemini düzenliyor 61. madde. Ama diyor ki bu 61. maddenin özellikle 5. fıkrasındaki yani sen öyle bir cezayla ilgili soruşturma yapıyorsun... Bir yıldan beş yıla kadar diyorsun mesela cezası eylemin. Burada eğer burada haksız tahriki de yazdıysan işte burada yaş küçüklüğü de var ise zaten sanığın yaşı zincirleme suç varsa iştirak varsa bunları da dikkate alarak alt sınırı belirleyerek. Evet cezada e, indirim yapılmasını gerektiren bir özel durum varsa bunları da mahkeme tarafından subute ermiş gibi sanık lehine ee, olmuş kabul et. Sonuçta heps bütün indirimleri yap. Sonuçta ulaştığın ceza üzerinden değil mi değerlendirme evet, evet. yapılıyor? Yani Şimdi çok bunu, ilginç gerçekten. Evet. İnanılmaz bir şey. Bunları kim uygulayacak? Bunları kim uygulayacak? Ee, diyor ki kovuşturma evresinde yargılamanın devam ettiği mahkeme. Soruşturma evresinde yani suf savcılık aşamasında suç ceza hakimi hâkim. Ee, dosyanın istinah mahkemesi yargıta ilgili dairesi veya yargıta ceza dairesi kurumunda bulunması halinde. İstihnaf Mahkemesi, yargıta Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulunca... Allah'tan savcıya belirledim. bırakmıyor yani. Savcı evet. değil de e, hakimlik teminatı olan... Kesinleşmiş mah tarafından. hükümlerde mahkumiyet hükmünü veren mahkeme diyor. Evet. Dosya üzerinde inceleme yapılarak derhal yerine getirilecektir diyor. Nitelemeyi savcılık yapacak ama e, savcılığın yaptığı niteleme ve sek maddeleri üzerinden de hakimlikler ve mahkemeler... Sonuç cezayı böyle indirip indirip indirip eğer cezada e, dikkate alınacak bir indirim nedeni varsa onların hepsini indirip sonuç bir cezayı değerlendirecek. Onun üzerinden de. Onun infaz hükümlerini göre, dikkat edecek. Evet. Tabi olduğu infazı belirleyecek ve o infaz edilecek ceza miktarı üzerinden bir defaya mahsus olarak beş e, yıllık. Peki bu indirimin bir... koşulu ne? E, Ustudurmak yani bir evet. hakkın tahliye. Daha e, doğrusu indirimin koşulu yok edem. da. Eğer bu... Yeni de, bir kasi suç işlememesi iş, işte her zamanki. Işlemi, yani diyor ki... E, ...hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri... ...ve bu hapis cezasının da kesinleşmesi halinde... ...o zaman yapılan bu indirim geri alınacak... ...yine ceza infaz kurulu yani, Trafik ...dakiye bir, çekeceksin. Trafik diyor. kazasıyla bir suç işlersen... ...bu yani bu... Af f yakmayacak diyelim e, kısaca. Tıpda aritmetik olur ama böyle bir aritmeti yani birilerinin evet. değerlendirilmesine bağlı e, ve e, gerçekten muğlak, e, belirsiz olguya dayanmayan vasıflandırmalarla yapılan bu sevk e, düzenlemelerinin üzerine. Yapılacak bu hesapların ben ağzımdan bir şey çıktı onunla ilgili bir düzeltme de yapayım yani işte burada kastiyi suç işlemediği takdirde diyor yani kanun öyle söylüyor evet yani şimdi kanun değil, yani, yani burada e, trafik kazaları ve ha, yani bir, kazara işlenen evet. suçlarda e, bu, bu kastiyi suç sayılmıyor. Taksiyonlu ancak suç. Evet. yasada yapılan değişiklikle. Ee, ...alkollü e, araba e, kullanarak bir kazaya neden olursanız... Olası ...burada kast. artık kasıtlı suç olarak kabul ediliyor. <gülüyor> yani kasıtlı suç olarak kabul ediliyor. Onun için bakın alkollü araba kullanıp kaza yaparsak... ...bu af yanmaz diye kimse düşünmesin. Evet. Evet. Gerekçe çok ilginç, zamanımız var mı? Ee, gerekçe çok ilginç, dinleyicilerimiz yani, mutlaka merak işte edenler bir, okumuşlardır. Birkaç dakika var, öyle evet. mi? Evet. Yani e, az önce söylediğimiz o genel affa e, neden olacak barışma, yüzleşme, yeni bir e, düzen kurma, e, toplumun bir arada yaşama iradesi gereği mağdurların, mazlumların e, itibarının iade edilmesi gibi nedenler vardı genel hafta. Burada da bakın deniyor ki e, anayasada yapılan yönetim reformu değişikliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi böylece ülkemizde siyasal anlamda köklü bir değişiklik meydana gelmesi ve e, genel bir barışmayı da bu değişimin gerekli kılması. Birincisi i̇şte bu, bu. bu gene, genel bir barışmayı sağlamak mı acaba? ve zayi Zaten bu, bu ancak devlete karşı e, olan suçlarda Olur, bir aff olursa ve bu genel aff olursa yani özel aff niteliğinde değil bütün sonuçlarıyla aff olursa bu sağlanabilir. Ve daha belki programlarda da ısrarla üzerinde durarak söyledim. Aslında e, hukukçuların, akademisyenlerin, uygulamacıların çoğu affa karşıdır. Çünkü ceza kanunlarının caydırıcılık niteliğini ortadan kaldırır. Mahkemelerin verdiği kararların etkisini ortadan kaldırır. Suç işlemeyi teşvik eder. Özellikle sık çıkarılan aflar. Ama Türkiye'de ve dünyada affa karşı olan akademisyenlerin ve uygulamacıların bile kabul ettiği iki istisna var. Bunlardan birisi tam da Türkiye'nin bulunduğu yani toplumun bir çatışma haline gelmesi, birbirine düşman kutuplar haline geldiği, Toplumlarda e, gerginleşen toplumlarda bu rejim tartışmalarının olduğu toplumlarda işte 15 Temmuz kalkışması denilen kalkışmanın toplumda e, meydana getirdiği e, sıkıntılar ve e, yaralanmalar dikkate alındığında tam da böyle bir e, devlete karşı suçlar açısından bir af ihtiyacı var ve de e, çok önemli ekonomik kriz dönemlerinde. E, mali suçlarla ilgili af olabilir diyor affa karşı olan akademisyenlerde. Şimdi ben de e, daha evvel söyledim. Bir doğrudan insana karşı e, işlenen e, öldürme suçlarında ve bir de e, insanlara karşı suç, soykırım suçları, işkence suçları dışındaki suçlarda bir... ...genel af olması, bu affın e, hukukçular açısından evrensel amacına uygun bir e, af olur diye... ...ve buna da ihtiyaç olduğunu ifade ediyorum. Evet... Zamanımız doldu herhalde. Zaman sizde söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da yani, söyleyelim. İkinci müzik dinleyemeyeceğiz. <gülüyor> ben <gülüyor> evet. iyi günler dilemekten başka şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü pek çok şey konuşamadık yine. Ee, evet. Atla ilgili mi devam ederiz ama Berberoğlu kararında çok önemli bir evet. muhalefet çağrı vardı. Ama kararın gerekçesini bekleyelim bakalım. Bir açıklansın, avukatlara tebliğ olunsun. Aslında yansıdı. elimizde var. Var evet, ama yani daha... Ama gazetelere yansıdığı için gazetelerde edinilmiş bir şey ama evet. e, müdafilerin de olduğu bir ortamda. Kesinlikle dinleyicilerimizle tamam. onu paylaşmak istiyoruz. Ben iyilikler dilerim herkesi kolaya gelsin. Ee, adaletli ve hukuk güvenliği olan günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın <Gülüyor>